Şimdi yalnız kardeş, bizim Mersin çocuğuyuz böyle şekil şükür yapıyon da Bizim Şemuz'an var tanır mısın? Suruçlu Abi Böyle bağırarak mağırarak çözemeyiz bak bu işi Şekil şükür indir, o dişleri indir bize Şekil şükür <gülüyor> Bak Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir Böyle yani atara gidere gerek yok Ulan evrim mevrim burada itelemeye çalışıyorsunuz Kimin dedesi ise o sahiplensin, bizim dedemiz değil bunlar kardeş Valla bu bir yana çok soğuk. Buraya özellikle Adanalı kardeşler gelse çok sıkıntı çekerler. Hadi orada sıcak diye güneşe sıkıyorsun. Burada nereye sıkacağım? Sözde çok güzel olur. Ağır, ağır geldi deme sonra. Yok yok. yok. Bana küçük bir yer açmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir onun için geldik. Yani düzenli bir yer olmasa da 3-5 ayda bir buraya sık sık itkel yapabileceğimiz bir yer düşünüyoruz. İlk kez geldik Avrupa'ya. Biliyorsun evet, orada dört katlı geldim. falan uğraşıyorduk. Mersin yoğun. Evet. Düşünüyoruz. Daha sık gelmeyi düşünüyoruz. Yani 3-5 evet. ayda bir burada olmayı düşünüyoruz. Buralarda çok ihtiyacı var. Herhalde Köln gibi bir yerde olabilir. Köln'den geliyoruz zaten. Hmm. Hani ayrı bir ihtiyaç duyuyor gençler biraz. Evet. 4 milyon Türk var burada. Oradaki kardeşlere de bir cihetle dokunabilir miyiz? Ümidini taşıyoruz. İşte evet. Türkiye'de de biraz yoğun oluyor ama buraya da bir artık ayak basmak istedik Onun niyetiyle geldik açıkçası i̇nşallah Hani besinlerim. Onun duası oldu yani. Köln'de Aman bir ofis açmayı düşünüyoruz, düşünüyoruz bu şekilde yani. Böyle bir projeniz var o zaman. Köln'e belirlediniz hani. Şöyle, 4 günlük istişare sonucu bu. Ama evet. hani tam nihayete varamadık. Şimdi buradan Belçik Esmiş'e bir yanaya gideceğiz. Hani ne ne değil daha anlayamadık. Geldiğim için onları tutmaya çalışıyorum. Ama dua ediyorum yani. İnşallah. Yani Köln'e gelinirseniz eğer o zaman evet. eğer biz Köln'lü olduğumuz için inşallah elimizden gelen desteği Eyvallah. veririz. Şu an anladığım merkez Köln, Köln gibi. Öyle gözüküyor. Bizim dedik. arkadaş telefonumu da alsın Melih senin. Seni de bekleriz. Trabzon'a gelip gidiyorsundur herhalde. Biz Trabzon'la olduğumuz için biraz dağılımlık var böyle. Havaya, havaya sıkmaya geleğisindir. Onlar <gülüyor> da bir <gülüyor> şey yansıcak artık. Hamile naber? Tüyükler nasıl? Her şey olduğunda mı? Olunda <gülüyor> mı her şey? <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Ne zaman inşallah başlıyorsun? Başladım. Sen de bana günlük dua eder misin peki? Ben edeceğim sana. Sen de bana öp. Seni öpebilir miyim ben ya? Şu öpebilir miyim? Sen de beni öpebilir misin? Ne var? Dişlerin ne yaptırmış olum ya? Ha, dişler nerede? <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle ya? Siz YouTube'da görüyorum, YouTube'da. Öyle mi izliyormusun? Başla. Bu zaman namaza falan bile başlamasın. Baş, başlayacağım. Yaş kaç? 12. 12. Şimdiden başlasan artı 1 bile kazanabilirsin. Bunu imzalayacaksın annem söyledi. İmzalamazsam ne olur? <gülüyor> Olmaz. Anne söyle bakayım imzalamıyor da ne diyecek? Bilmiyorum ben imzalamıyorum. E tamam, ben imzalayayım o zaman işi garantiye alayım. Tamam. Hiçbir kadar ufağından postlayamamıştım ya. Sen bekle. Simit vereyim mi daha? Olur. Herhangi bir ihtiyacınız var mı abi? Şu an çok iyiyiz. Allah razı olsun. İyi İyiyiz şu an. Buyuruz yani. Buyuruz. Buyuruz. Buyuruz. Ziyaret Seni mutlaka bekliyorum, çikolata çekmecemle beraber bekliyorum. Ne, o şey çikoluklu. Sana da açalım. <gülüyor> Damat nereli Osman abi? Bir nereli. Bu da bir nereli. O da bir nereli. Evet. Babası patatesçi mi, burdacı var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tutturdum ama değil mi? Burada söylüyoruz abi. Ya böyle olan olmaz bu Senin ufak birader adem olsa gerekiyor. Sen de bir tavşan. E şive yok sende. Var var duruyor bir ya. Bir enki abi kapıyı ben demedim bize. <gülüyor> Allah razı olsun. Allah Ya biz tavşanlığa gidiyoruz. Biz hani nurları biliyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. Orada da çok güzel okuyan abiler var. Bir mesele anlatacak ama mesele böyle haber canla Ya gülmekten meseleyi dinleyemiyorum. Ya bu, bu kadar tatlı konuşamaz ki <gülüyor> bu adam. Sizde <abi>. <gülüyor> i̇şte adetdir. Haftada bir kaynana gideceğiz ha. Evet. Değil mi? Bak kovalarlar ki. mevziketler. <gülüyor> Allah, Allah Allah. Sizin için gel. Geleceğim, teyzeme de uğrayacağım. Hanımdan da izin al. Hanımı da getireceğim. <gülüyor> tamam inşallah. Onsuz gidebilir miyiz diye. Onu anladım zaten ondan izin anladım. <gülüyor> Üniversitenin kapısının 300 metre altındayız. <gülüyor> Şöyle hiç yapsan ama. görüyorsun zaten. Böyle şey, baya can canlı yaptık Hüseyin şey abi. Kesinlikle. <gülüyor> Bizim orada bir sürü bar pavyon oluyor Hüseyin abi. Yani 500-600 tane kafe, bar pavyon vardı. Yolun altına kadar. Evet. Biliyorsun can canlı yollar mı? Evet. Gece de biz yakıyoruz dişikleri, bize gelin diye. Aa, Öyle yapıyoruz yani. Şey, sorun çözüldü mü? o? güzel bir tatil almışım, çözüldü mü? Yani inşaattan anlayan bilir, çok ayrı bir olay. Güzelliği yani. evet. okursanız birkaç ay sonra anlamama ihtimaliniz yok. Ben o yüzden Risale'lüğü okumanızı şiddetle öneriyorum yani, haberiniz olsun. O yüzden işin esprisi Risale'yi dileriz. Eyvallah, sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Evet. İşlerimizin o düşünme kapasitesini o taraftan alıp da çok güzel bir yerlere getiriyorsunuz. İnşallah oluyor. Yani güzel yerken açıyoruz, güzel rüzgar veriyorsunuz. Rabbim aşkınızı daim eylesin. Rabbim inşallah iyilerle eylesin sizlere. Abi abi. Arasara gidiyoruz hep. İnşallah. Beni bura basan bekleyin bak. Tamam tamam. Aman aman. Bu ekipten razı olsun inşallah. Kojdatlar da bizi yalnız koymadılar. Türüvvet Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Bartınlı senden de olsun lan. <gülüyor> sağ ol. Türkiye'de hiç Bartınlı tanımıyorum. Burada 5 tane tanıştım. Birincisi de bu. <gülüyor> Eyvallah. Sağolun. Tamam, sağ Siz bizim hayatımıza çok şey kattınız. Daha nicelerin hayatına dokunmanız duasıyla. Allah razı olsun. Seminere de bekleriz inşallah. Selamun aleyküm abilerim. Bilinçsiz, ne için yaşadığımı bilmeden günleri geçirirken, bir gün arkadaşım hayalhanemden video gönderdi. O günden itibaren her gün videolarınızı izlemeye başladım ve sizlerin vesilesiyle değiştim. Allah sizlerden razı olsun. Daha fazla insanlara ulaşabilmeniz ve dört katlı için dua ediyor olacağım. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sayınız arttırsın inşallah. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Sevgili din kardeşlerim, ben bundan beş ay önceydi. Bir bunalım içerisindeydim. Artık hayattan hiçbir tat almıyordum. Her şeyde neden hep ben diyordum. Gece yine isteksizce telefonumla ilgilenirken birden elim sizin videonuzun yayınlandığı YouTube kanalına gitti. Nasıl oldu anlayamadım ve o gece sabaha kadar sizin videolarınızı izlemekten kendimi alıkoyamadım. Bunun bir tevafuk olduğunu ve Allah tarafından bana bir yol gösterildiğini o gece anladım. Ve artık ben o gecenin sonunda o güne kadar Allah'ı gerçek anlamıyla sevmediğimin, belki de varlığını bile idrak edemediğimin farkına vardım. Size ve sizin gibi din kardeşlerime bu yolda bize ışık tuttuğunuz ve sizin de deyiminizle arkanızdaki okyanustan bir damla bizim de nasiplenmemizi sağladığınız için ne kadar teşekkür etsem az... Allah razı olsun sizlerden.